Vural Arısoy Yüzbaşı Murat Yılancı Üsteğmen Savaş Bayındır Anlatan Murat Yılancı Dünyanın en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale Muharebelerinde 18 Mart 1915 günü Düşman orduları Erili ufaklı 231 gemi ...ve 1155 toplu harekete geçmişti. Kara savaşları sırasında hücumlar yapılırken... ...10 milyonda bir ihtimal olan mermilerin havada çarpışması vuku bulmuştu. Bu hücumlar esnasında metrekareye 6 bin mermi düşmüştü. Aylar geçti ama biz hala düşmanı ezemedik. Bir avuç Türk bize direniyor. Anlamıyorum, nasıl oluyor bu? Deniz savaşlarında başarısız ol, tamam. Ama henüz her şey bitmedi. Kara Harbi'nde mutlaka yeneceğiz onları. Mutlaka! Amirelim! Amirelim! Ne var, ne oldu? Emrettiğiniz gibi Ertuğrul Koyun'a 2000 bin askerimizi çıkardık. Güzel. Ee, yalnız 10 saattir saldırmamıza rağmen hala koyu ele geçiremedik. Türklerin direnişine cevap vermekte zorlanıyoruz. Ne demek ele geçiremedik? Kaç kişi savunuyor orayı? Silah gücü nedir? Ee, tam olarak anlayamadık efendim. Askerlerimiz bir saat içinde 4650 top mermisi attığı halde şu an için kesin bir sonuç alamadık. Yalnız Harapkale bölüğüne çekilmeye çalışırken bir Türk subayını ele geçirdik. Çabuk getirin buraya çabuk! Çabuk! Yürü, yürü. Adın ne? Üsteğmen Muzaffer. Ertuğrul Koyunda kaç askeriniz var? 45. Yalan söyleme. 45 kişiyiz. Yüzbaşı sen çıkabilirsin. Bak, yaklaşık 10 saattir askerlerim Ertuğrul Koyuna çıkmaya çalışıyor ve sen bana 45 askerin 2 bin askeri durdurduğuna mı inanmamı bekliyorsun? İnanıp pînan bak size kalmış. Orada sadece 45 Türk askeri var. Belki de bizi biraz hafife aldığınız için inanmak istemiyorsunuz. Bizler bu vatanı kanımızın son damlasına kadar korumak için buradayız. Ve hepimiz şehadet şerbetini yudumlayacağımız anı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bilmelisiniz ki... Kes! Askerleriniz nerede? Söyle çabuk. Yoksa beynini dağıtırım. Siz Türk milletini hiç tanımamışsınız. Aylardır savaşıyorsunuz. Hala anlayamadınız mı... Ölümle bizi korkutamayacağınızı... Rabbimize bir an önce kavuşmak için... Dua ettiğimizi... Bu bayrak için... Vatanımız için gözümüzü kırpmadan ölüme gittiğimizi... Hala anlayamadınız mı? Efendim... Efendim... Ertuğrul koyunu ele geçirdik... Nihayet... Efendim... Türk doğru söylüyormuş... Askerlerimiz Türk askerlerinin cesetlerini buldular... Sadece... 45 kişilermiş. 45 kişi mi? Senaryoya uyarlayan ve yöneten Vural Arısoy. Teknik yapım Mansur Bağcıoğlu. Belki hayal, belki gerçek.